Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersimizde ilm hadis-i dirayetini anlattık. Orada bir bölümü atladık. Esnaf-ül Merviyyat sonunu okuduk. İbarenin, ifadenin sonunu okuduk. Önceki derslerde söylediğim gibi esnaf merviyat. Hadis usulü kitapların birçoğunda geçmez, birçoğuna da geçer bu bir. Bir önceki derste şunu demiştim ben sana. Biz hadis usulü ilminde bazı konularını münferit olarak ele alıp o konuda ders yapacağız. İşte bizim münferit olarak ele alacağımız konulardan bir tanesi de budur mesela. Mesela zayıf hadisli amelin hükmü münferit olarak ele alacağımız konulardan bir tanesidir. Hadislerin kitabeti yazılması münferit olarak ele alacağımız bu konuda 2-3 ders yapacağımız İşte Tasnifat da nedir? Münfert olarak ele alacağımız e, nelerdendir? Onlardan bir tanesidir. Tamam mı? Neyi anlatacak şimdi? Biz sahabe döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin hafız edildiğini öğrendik. Aradan belli bir süre geçti. Tedvin dönemi başladı. Kiminle başladı? i̇bn Şihab. el Zuhri ile başladı. E, halife Ömer bin Abdülaziz'in emriyle denilse de bizim görüşümüz zaten imam. Zühri bunları tedvin ediyordu. Tedvin de amaç, tedvin de amaç kaybolmanın önüne geçmesiydi. Tedvin de amaç o tedvin edilen belgelerden ilim tahsil etmek değildi. Unutma. Tedvin de amaç ilim tahsil etmek değildi. Bundan dolayı tedvin edilirken tedvin edilen kitaplar belli bir tasnife, belli bir ee, sistemete konulmadı. Ne bulursa yazdı. Müdevvin ne yaptı? Bulduğu hadise yazdı. Amaç hadislerin kaybolması. Sahabeler dört bir tarafa dağılıyor. Sahabelerin dağılmasıyla hadisler dağılıyor. Öyle değil mi? Ee, sahabeler vefat ediyor. Zaman biraz daha geçtiği zaman, geçtikten sonra isnat iyice uzayacak. Ha, o halde ne yapılması lazım dendi? Tedvin edilmesi lazım dendi. Tedvin de gaye muhafazaydı. Bundan dolayı tedvin edilen çalışmalar bu ilmin otoriterlerine kaynaklık teşkil edilir. Yoksa sana bana kaynaklık teşkil etmez. Tekrar ediyoruz de gaye hıfızdı, korumaktı. Ezber değil, hıfızıyla mi korumaktı. Bu korumakta ne bulursa naklettiler. Ne sahabenin ismine göre nakletmek, ne fıkhî hadisleri toplayalım demek, ne itikat hadislerini toplayalım demek böyle bir gaye ne yoktu, yoktu. Tedvin döneminden sonra artık ne başladı? Tasnif dönemi başladı. Tasnif sınıflandırmak demek. Hadisler ihtiyaçlara göre bazı sistemete göre sınıflandırıldı ve öyle kitaplar oluşturuldu. Buna tasnif sünnet dendiği gibi ebuvab sünne veya ifrat sünne sünnet de denir. Ancak ebvab ile efrat bazı tanım olarak eksiklikler olmasının dolayı tasnif ismi nedir? Daha uygun görülmüştür, daha uygun görülmüştür. Burada hemen yine şunu söyleyelim. Yine sana, nefsimize ve bizi dinleyen Müslüman ilim ehli kardeşlerimize nasihatte bulunalım. İslam alimlerine bak var olanı yeniden yapmamışlar. Mesela tedvin döneminin sonunda yeniden tedvine başlamamışlar. Çünkü tedvin edilmiş artık. Bir eksikliğe bir eksikliği gidermek amaç bu olmuştur. Bu eksikliği giderirken kendi şartlarına göre bir sistematik oluşturmuşlardır. Tasnifatın adetlendirilmesinin sebebi de budur. Çeşitli, çeşitli tasnifler karşımıza çıkmasının sebebi de budur. Mesela öncelikle müsnetler tasnif edilmiştir. Ancak daha sonra müsnetlerden istifadenin zor olduğu görülünce müsnet tasnifatı bırakılmış sünet veya cami tasnifatına geçilmiştir. Sünet ve cami tasnifatı sahabe kavlini ve tabiin kavlini barındırmaması açısından bir kusur kusur demeyelim de bir eksiklik Görüldüğü için bu sefer Musa'nın geçilmiştir. İşte sünenlerde veya camilerdeki rivayetleri desteklemek, onların lafızlarını açmak, onlara yeni manalar kazandırmak için müstahreçler hazırlanmıştır. Bunların hepsinin tarifini vereceğiz ama burada sana şunu nasihat ediyorum. La ilahe illallah Allah ve şartlar diye bir kitap yazacaksan bu bu demek. Bugüne kadar yazılmış olanların üzerine bir şey koyabileceksen, onlardaki bir eksikliği giderebileceksen, Onların faydasını daha çok faydalı hale getirebileceksen bunu yapacaksın. Yoksa bugün la ilahe illallah'ın anlam ve şartlar ilgili bir kitap yazmamış bizim akşam başlasak sabah bitiririz. Öyle değil mi? E var birçok kitap var gerek Arapça gerek Türkçe tarife yapılmış birçok kitap var. Ha ilimde İslam ümmetinin yerlemesini istiyorsak var olanı ne yapacağız? Var olanın aynısını tekrar etmek yerine işte mesela şiir edebiyatı tamamen nedir? Var olanı daha da geliştirmektir. Şerih edebiyatı çok büyüdüğü zaman iktisar edebiyatı yine var olanı daha faydalı hale getirmektir. Mesela Fethül Bari'nin muhtasarı vardır. Niçin? Fethül Bari'de işin uzmanının e, ilgilendiren konular olduğu gibi avamı da ilgilendiren konular vardır. E, avam şeyden faydalanamıyor. Fethül Bardem çünkü uzmanın ilgilendiren konular var. Bu işin uzmanı da ağaam ilgilendiren konularla pek alakalı değil. İnmel amel bin niyet hadisinde e, buradaki ameller ile kastedilen e, mübah ameller mi mübah olma? Bu da uzmanın pek alanında değil. Bu halde ne yapılmış? İhtisal edilmiş. Yani daha faydalı hale getirme çalışması yapılmış. Tasnifatın çeşitlenmesinin altında yatan, yatan en büyük etken nedir? Bu da evet. bu esnaful ul merviyat dedi dirayet hadis ilmini... ...inzah ederken... ...bunlar nedir? Evet, el-cevami'i camilerdir. Cami dediğimiz şey... ...aşağı yukarı bütün konuları... ...ele alan, bir tertip içinde... ...ele alan kitaplara camiler denmiştir. Cami, mesela Bukhari ve Müslümin... ...ve Tirmizi'nin... ...kitaplarına ne denmiştir? El-Cami el -cami denmiştir. Çünkü bu kitaplarda... ...akait de vardır. ilim de vardır. Fıkıh konularda da vardır, fıkhın dışındaki konular da vardır. Bütün konular ya da fıkh bütün konular demeyelim o zaman eksik olur. Fıkhın dışındaki diğer konularda, Fıkhı, dışındaki konuları da cem ettiği için bunlara cemî edilmiştir. Tarh bu şekilde olsun. Fıkıh bablarının dışındaki konuları da cem'a ettiği için mesela Kitabül Fiten. Sünen kitaplarının birçoğunda Kitabül Fiten yoktur. Kitabül Meğazi. Sünen kitaplarının birçoğunda Kitabül Meğazi hemen hemen hiç yoktur. İşte camiler bunları da aldığı için bunlara ne denmiştir? El-Cami denmiştir. İmam Bukhari'nin sahihi camidir. İmam Müslim'in sahihi camidir. Tirmizi'nin ki sünan kategorisine de girebilir. Cami kategorisine gidebilir. Kimileri el-Cami kısmında zikretmiş, kimisi de el-Sünen kısmında zikretmişlerdir. Anladık değil mi camileri? Camiler genelde nereden başlar? İşte iman babından başlar. Bukhari'ninki değil mi? Arkasından ilim babı gelmiştir. Arkasından hemen taharet babı gelmiştir. İşte e, bu şekilde ilahir gider. Sonlara doğru kitab-ı tehit vardır. Kitab-ı enbiya vardır. Bu şekilde de bitmiştir. Başlangıcı garip hadistir. Bitişi de garip hadistir. İmam Bukhari neye atfetmiştir? Bedel i̇slamu gariben. İslam garip olarak başladı. Kendi kitabını garip hadisle başlatmış. Fese'udu kema bed'a gariba. Başladığı gibi garipliğe dönecek. Son hadisi kelimetani hafifetani fil lisan hafifetani alellisan fakiletani fil mizan habibetani Rahman. hadisiyle ki garip bir hadistir. Ne yapmıştır? Bitirmiştir. Evet. El-cevami'u vel-cami'u Cami huwa'l-musannaf tasnif edilmiştir. El öyle ki içtimaat fihi onda aksa aksa aksamul hadis, aksamul hadis. hadisin kısımları ne yapılmıştır? E, hadisin birden fazla. Birden fazla kısımları, kısımları tasnif edilmiş. E yani ahadisi akait. Sunun kitaplarında bulamayacağım. Zaki akait adlıleri camilerde vardır ve hadisul ahkam hükümler sünnelerde de vardır camilerde de vardır. Ve hadisur riqaq. Riqaq nedir? Kalp amelleri. Tamam mı? Yemeni ve hadisul adab ve hadis adab-ı ekli ve şurbi. Yemeğin ve içmenin adabı bu sünem kitaplarında da olabilir. Mesela bana göre en güzel kitabül edep, Ebu Davud'un sonudur. Ebu Davud'un en sonundaki kitabül edeb'dir. Ben bazı kardeşlere 2006 yılında Burayı çıkartın, hafif de bir açıklamayla şey yapın dedim. Güzel bir kitabul edep olur demiştim. Şimdi yeni bir yayın evinden çıktı, başka birisi yapmış bunu, tamam mı? Ee, peki sana bir şey söyleyeyim. Buhari'nin kitabul etsam bekliyor. Kitabul etsam dünyadaki en güzel kitabul etsamdır. Kur'an-ı Kerim'e bağlıdır. Buhari'nin kitabul etsam bölümü, yani caminin kitabul etsam bölümü. Kur'an ve Sünnete bağlı mesela Şah şeyh'in de var değil mi? Şah var. İhsan. Dünyada yazılmış en güzel kitap diyor benim şeyh'in. E, Kitabıyla etsem Buhari'nin kitabı etsem Ancak bundan yararlanmak biraz zor oluyor. Niçin? Kitabıyla etsem sonlara doğru gelmiş. Sonlara doğru gelince İbn Hacer burayı şerh ederken biz bu hususa daha önce değinmiştik diyor. E şimdi sen kitabı yazsam okuyacaksın. Buhari Fethul içinde gezip duracaksın. 8'inlikte bir yere değinmiş. 5'inlikte de bir yere değinmiş. Artı bir de ayrı bir tertip oluşturuyor ee, benim şeyhim. Şu tertipte hadisler yeniden alınır ve bunlar Fethül Bari'den desteklenerek bir şeyhli çalışması yapılırsa mükemmel bir kitap ile etsem ortaya çıkar diyor. Benim imkanım yok bunu yapamıyorum diyor. Ancak bu çalışma tertibi yazmış orada. Şu tertipte yapasın diyor. Yani hadisleri İmam Muharri tertip etmiş ya o tertibi değiştiriyor. Tamam mı? Yani önce kitaba bağlılık, sonra sünnete bağlılık, kitabın sünnete, sünnetin kitabı sünneti, sünneti, şey filan. Bu şekilde yapacak talebeleri, ilim aşıklarını beklemektedir. Kitab-ı Tamam. Ben bunu çok yerde söyledim ama daha şu ana kadar hatta bundan 2008 yılında, 12 yıl önce bir kardeşe söylemiştim. O da belki öyle birisi çıkar demişti. 12 yıl oldu. Daha ben görmedim. Belki de çıkmıştır. Belki İnşallah. <gülüyor> Gerekli yetkinliği kazandıktan sonra da pek olamıyor. Yani vakit olmuyor. Allah subhanatı da bizi. Evet kitabul edep, kitabul edep, Bu Ebu, -Ebu Davut'un kitab edep çok güzeldir. Orayı ezberlemeni nasihat ederim ben sana. Ve ahadîsü sefer vel kıyam vel ku'ud. İşte sefer ile ilgili hadisler. Kıyam ile ilgili hadisler. Ku'ud ile ilgili hadisler. Ve ahadîsü müteallikatu -mutaallika, bit tefsir ve tarih ve siyer. Tefsir tarih ve seyre taalluk eden. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk inen vahiy, vahiyinin şekilleri, sünnelerde geçmez bu. Kitab-ı tefsir birçok sünenlerde yoktur, evet. Ve hadis-ül fiten, fiten babı, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra meydana gelecek fitneleri ele alan mevzular. Mesela Tirmizi'de kitab fiten olduğu için tabi camilere katılmış biraz, tamam mı? Bir talebenin en çok ezberlemesi gereken bu 6 kitaptan hangisidir denirse de Tirmizi'dir deriz biz bir talebe önce ne ezberlemesi lazım yani eğer -ı Salih'ini ı meramı ezberse bu altı camiden pardon kütüb-i siteden hangisini ezberlemesi gerekir kimisi muvattayı ezberlemesi gerekir demiş kimisi tirmizi ezberlemesi gerekir demiş tirmizi ezberlemesi çok daha faydalıdır niçin <gülüyor> tirmizi altına bu hadis şöyle şöyledir diyor bu hadisi şunları amel etti diyor şunu amel etmedi diyor Allah'ın değil mi yani İmam Tirmizi altına e, bir mana kendi tahkikine koyduğu için Tirmizi daha eftaldir diyoruz biz bize göre. Ve hadisül menâkib menâkib faziletli insanların fazilet halleri vel metâlib kötü halleri. Tamam? Bunlar da zikredilmiştir. Evet camiler neymiş? Buymuş. En meşhur cami dediğimiz zaman ne akla gelecek? İmam Bukhari ve İmam Müslim'in kitabı en meşhur camilerdendir. Tirmizi'yi umumen Mesela 4 sünnendendiği zaman Tirmizi i̇bn Mace, ve Ebu Davut'a şey yapılmıştır. Ama kimileri Tirmizi'yi camilerden saymıştır. Ve kat sannefe ehlül ilmi bil hadis fi kulle kismin minhazil aksa minthemaniyeti tesanife müfredeten. Tamam mı? İlim ehli bu hadislerin her bir kısmıyla ilgili bu 8 kısım, 8 kısım mı zikretti burada? şey camiden zikretti mesela rifatla ilgili ayrı Gözü semaniye diyoruz. Semaniye de dinleyin. Sekiz kısım. Bir, iki. Neyse sekiz veya on fark etmez. Ehli ilim. Sekiz mi oluyor? Tamam. Ehli ilim bunların her bir kısmıyla ilgili de müfret, ferdi çalışmalarda bulmuştur. Mesela İmam Kurtubi'nin Kurtubi Kitab-ül ve Melahim vardır. Camilerden sadece bir bölümdür bu. Tabii böyle çok şey vardır. Bu bitti. Ve sünen ve sünen. Sünenlerle ilgili bileceğimiz en önemli şey bu benim e, tarifim. Sünenler bir fıkıh kitabıdır. Nedir sünenler? Sünenler hadis kitabı değil bana göre bir fıkıh kitabıdır. Sünenler fıkıh hadislerle öğreten zaten başlıkları her biri bir fıkıh babıdır. Namazda Fatiha'nın vacip olduğu babı, namazda Fatiha'nın vacip olmadığı babı, abdeste işte ayaklarının yıkanacağı babı. Her bir bab, zaten her bir bab başlı fıkhın konularından bir konusudur. Ve bu fıkıh kitaplarında abdest farzdır der, delili şu ayettir der. Veya abdest alırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzına ve burnuna 3 kere su verirdi de der altında hadisi getirir fıkıh kitaplarında Sünen kitaplarında ise bab başlığı koymuş hadisi vermiştir anladın değil mi? Peki biz bunu için söyledik fıkıh kitaplarında pardon Sünen kitaplarında bir hadisin zayıf olup olmaması hadis usulü ilmi açısından önemli fıkıh ilmi açısından önemli değildir. Hadis ilminin tarifi bellidir. Hadis ilmine göre sahih hadisin şartları bellidir. Bir hadis sahih ise sahih o şartları taşıyorsa sahihtir. O şartları taşımıyorsa ne değildir? Sahih değildir. Ama sünenlerde sahih olmayan, zayıf olan, hatta vahiyattan olan hadisler vardır. Önemli olan sünenlerde o hadislerle amel edilip edilmemesidir. Amel edildiyse ulema Buna şöyle bir yaklaşım da bulunmuştur mesela örnek verelim. E, amel edilen hadislerden bir tanesi İza kana al lem Eğer su iki kulle olursa pislik taşımaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis zayıftır. Hadisin hem yani rivayeten hem de rivayeten zayıftır. Qulle sen bile meçhuldür. Ancak mesela Fettülbari'de olması lazım Allah-u Alem İbn Hacer diyor ki yani İmam Şafii bununla istilal ettiğine göre ona ulaşan sahih bir isnadı mutlaka vardır bu mantıkla. Bunu nereden söylüyor? Böyle bir mantık olur mu? Olur tabii ki İmam Şafii'nin kendi eserlerine kendi yazdığı mesela Risale'ye baktığınız zaman bugün bile senede bulunamamış hadis vardır. Sen İmam Şafii'ye mevzu hadis rivayet etti diye isnad edebilir misin? Demek ki onun katında var. Isnat onun katında var. Tamam. İmam Şafii'nin Risalesine baktığı zaman çok aşırı munkatı rivayetler vardır. Allah'ın değil mi? Ancak o rivayetin bir başka açıdan muttasıl isnadı İmam Şafii'nin zihninde mevcuttur. Bunu İmam Malik için de söyleyebiliriz. İmam Malik'in kitabında mesela biraz önce söyledim. Bana filandan nakledildi. Ben duydum bana ulaştı. Bu şekilde 61 tane rivayet vardır. Tam hatırlamıyorum i̇bn Abdilber Abdülber 4 tanesi hariç 57 tanesinin sahih isnadını ortaya koymuştur. Yani şunu demek istiyoruz. İlk dönemde yani tabi'in döneminde veya tabi'in döneminde veya daha sonraki döneminde tasnif edilen kitaplarda munkatı bir rivayetin olması o hadisin mutlaka munkatı olduğunu gerektirmez. Bundan dolayı daha sonraki gelen mezhep alimleri yani e, bunun başka açıdan seneli sahiptir filan diyebilmiştir. Bundan dolayı sünen kitaplandaki hadislerin zayıf olup olmaması hadis usulü açısından elim önemlidir ama fıkıh usulü açısından ne değildir çok da önemli değildir. Önemli olan onunla ülemanın amen etmesidir. Evet. Evet ve sünenü sünen dediğimiz zaman neler aklımıza gelecek? 4 sünen dendiği zaman eee kütüb içinde kütüb Sitte dendiği zaman dört sünen vardır. Umumen bunlar Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace ve Nesai'dir. Bazıları İbn Mace'nin yerine Darim. Darimi'yi bazıları da Muvatta'yı eklemişlerdir. Bazıları da ne yapmışlardır? Muvatta'yı eklemişlerdir. Mesela şu an bizim sattığımız ve Türkiye'de tercüme edilen kütübü'sitten içerisinde Muvatta vardır. İbn Mace, he? Muvatta var evet. Malik uleması Muvatta'yı kabul eder. Çünkü onlar Malik'idir ya. Tamam mı? Evet. Sünen dediğim zaman budur. Vahiyül Kutubül Murattabe tu'al el-ebvabil fıkhiye min tahareti ve salati ve'z-zekati ve's-savmi ila ahir. Demek ki sünenler neye göre tertip edilmiştir? Bir sünene açtığın zaman sen Kitabul iman, Kitabul Fiten, Kitabul Edep, Kitabu Siyer, Kitabu Tarih, Kitabul Menaqib bulamazsın. Veya varsa da bunlardan sadece bir tanesi vardır. Bunların tamamı yoktur. Ama sen sünenlerde şunu mutlaka bulursun. Mesela İmam Mali'nin süneni neyle başlamıştır? E, namazın vakitleriyle başlamıştır. Ancak sünnetlerin, sünenlerin birçoğu sular babıyla, işte taharetle namaza giriş. Niçin namaza giriş? Çünkü ameli konulara değinecek ya. İslam hukukunda en önemli amel namazdır. Namaz ise taharetsiz olmaz. Taharet için ise su su gerekir. Bundan dolayı Kitabul ül miyah diye başlamışlar. İşte Kitabul eşri hmm, hmm, aklıma gelmedi. Kapların hükümleri. Ya. Yok. Kapların hükümleri diye edvibe şeklinde ne yapmıştır? Bu şekilde Ülema hazırlamış gitmişlerdir. Sünenler de bunlardır. Vel mesanit. Bir de müsünnetler vardır. Hemen şurayı tekrar ediyoruz. Bunlar ihtiyaca göre doğmuştur. Bunlar neye göre doğmuştur? İhtiyaca göre doğmuştur evet. Neyi anlatıyoruz? Alimler kitaplarında hadisleri toplarken ilk önce ne bulursa topladılar. Buna tedvin dedik. Daha sonra bundan insanlar faydalanamayacak. İlim talebeleri yeni ilme başlamışlar faydalanamayacak. Kitapta ne ararsan var çünkü. O halde bunları biz belli bir düzene koyalım. İşte düzene koyulma, belirli bir sistematik halinde toplanılması açısından hadis kitaplarını inceliyoruz biz şu an. Camileri gördük, sünelleri gördük. Müsnetu <komsel5> <musnat twenty> <cái milieu> cem'u müsne din mesanit <güm> <güm> cem'u müsne din. cemisidir değil mi? Evet. Neyse. Vel murad bihi guna kitabun müsnetile kasdillen e, zikrat fihi al-ahadith ala tartib al sahabe. sahaben ismine göre tertip edilen hadislere mi sustetlenmistir sahaben ismine gore burada her sahabeden bir veya birkaç tane hadis alır müsnet sahibi bazıları e, her sahabeden bir iki tane almıştır bazıları az eğer sahabe 3 hadis rivayet etse üçünü da bu şu demek değildir. Abdullah İbni Ömer'in hadislerini alan müsnet sahibi Abdullah Ömer'in bütün hadislerini almış değildir. Onların değil mi? Mesela Taberani'nin mu'cemül kebiri bir müsnettir. Mu'cem Mü değildir. Her sahabeden bir veya iki hadis almıştır. Az rivayetten sahabelerin hadislerinin tamamını almıştır. Ebu Hureyre'den hiç almamıştır. Bak Taberani bile Ebu Hureyre'ye ne yapmamış? Güvenmemiş değil. Ebu Hureyre'nin hadislerine ayrı bir kitap olarak tasvip etmiştir zaten. Taberani Mucemul Kebir'de. Mucemul -kebir ne değildir bir mucem değildir. Nedir? Bir müsnettir. Evet. Tamam mı? Evet. Sahabe ismine göre ele alınmıştır. Müsnetlerde ne yaparsın? Harf sırasına göre umumiyetle veya Fazilet sırasına göre bir sahabenin ismini zikreder, arkasından onun hadisini getirirsin. Sonra bir başka sahabenin ismini zikreder, arkasından onun hadisini getirirsin. Bunun en en önemli üç örneği bir tanesi Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir. Mutlak olarak kullanıldığında kayıtlandırılmadığı zaman, müsnedlendiği zaman, bu hadis ben müsnetten okudum. Müsnetten rivayet ediyorum. Bu akşam müsnetten hadisleri okudum diye mutlak olarak kullanıldığı zaman ilk akla gelen Ahmet bin Hanbel'in müsnedidir. Bundan başka kimin müsnedi vardır? Hümeydin'in müsnedi vardır. Başka? Ebu Davut et müsnedi vardır. Ve ilahir Kettani 80'e yakın müsned sikletmiştir. Böyle müsnedler olduğu gibi sadece bir sahabenin tarisini toplayan mesela Bekir'in, sadece Ebu Bekir radıyallahu anh'tan gelen rivayetleri toplayan müsnedler de vardı. Sadece onu toplamıştır. Sadece ne yapmıştır? Onu toplamıştır. Oldu mu? Ala tertibi sahabe bihaitsu yuwafiqu huruf el ya harf sırasına göre yapmıştır. Ev yuwafiqus savabi kul islamiyye yuwafiqus savabi kul İslam'da önce oluşuna göre yapılmıştır. Ev yuwafiqu şerafet Şera, şerafeten neseb ya da şerefinin yani işte Abbas oğullarından daha sonra Emevilerden ve İlahi Ümeyye oğullarından bu şekilde şerefe göre ne yapmıştır veya e, ensar muhacir ensar Rıdvan beyatına girenler Rıdvan beyatında bulunmayanlar Bedir'e katılanlar Uhud'a katılanlar işte Mekke'nin fethinde bulunanlar Mekke'nin fethinde bulunmayanlar şeklinde bir tertip yapılmıştır bunların içerisinde en şey güzeli nedir işte en meşhur İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedidir. Müsnedler kendisinden faydalanılması açısından zor olan kitaplardır. Tamam mı? Zor olan kitaplardır. Müsnedler oluşturulurken sıhhat derecesine fazlaca bakılmamıştır. Tabi zorluğunun sebebi bu değil. Zorluğunun sebebi konulara göre alel ebu değil, alel-ricaldır. Camiler alellebvab'dır. bablara göre ayrılmıştır. Sünenler alellebvab'dır. bablara göre ayrılmıştır. Ancak müsnetler alellebvab'dır. Şanslara göre ayrılmıştır. Faydalanmak çok zordur. Bundan dolayı Abdurrahman es şeyin torunu değil mi? Veya o torunu ee, yok dedesi. Hasan el Elbenna'nın dedesi. Olması lazım Allah hale Fethur Rabbani diye tertip etmiştir Ahmet bin Hamber'in müsnedini. Ahmet Muhammed Şakir de tertip etmeye çalışmış ancak ömrü Yeterli gelmemiştir. Tamam şey mı? O da yeter Tam değil zaten. Değil, evet. Şimdi geldik. Bu da nedir mu'cemler? Mu'cemler. Şöyle söyleyelim. Müsnetler mu'cemler birisi. E, i̇ptida, birisi müntehadır. Yani birisi senedin başına göre. Hadisleri tasnif etmiştir. Birisi senedin sonuna göre. Yani şeyhine göre bir alim hadisi hangi şeyhter aldıysa o şeyhin ismine göre hadisi tasnif etmiştir. Anlaşıldı değil mi? Ve <gülüyor> hiye cem'u mu'cem'in, mu'cem'in cem'idir. Ve huve <gülüyor> mu'cem'ler bir kitaptır ki ile hadis hadîsu alâ tertib-i şuyuh. Şeyhlerin tertibine göre derlenmiştir. Hadisi rivayet eden mesela taberani'nin mu'cem dediğimiz zaman ilk akla gelen daha doğrusu mutlak olarak mu'acem denildiği zaman Taberani'nin 3 tane mu'acemi vardır. Bir tanesi mu'acem-ül kebirdir. 25.000 hadis olduğu söyleniyor. Bir tanesi mu'acem-ül evsattır. Ruhumun kitabı diyor. Benim ruhum diyor bu. Bir tanesi de mu'acem-ül sahirdir. her bir hocasından bir hadis veya iki hadis almış yaklaşık 1500 hadis vardır. Allah şunda değil mi? Kendi şeyhlerine dayandırmıştır. Muhcemul Kebir bir muhcemel bir müsnettir. Sahabe ismine göre tertip etmiştir. Evet. Şeyhlerin ismine göre peki şeyhleri sıralarken neye göre sıraladı? Bi'atibari taqaddumin ve vefatat eş İlk önce hangi şeyh vefat ettiyse ona göre sıralamış olabilir. Yani birinci olarak şeyhin ismini zikretti, ilk önce o öldü. El bir tavafuki hurufin lil ve hece harflerine göre bir bi'tibari'l fazile veya faziletine göre ev bi'takaddumi fil ilmi ve takva takva ve ilimde öne geçmesine göre velakinne'l galibe huve tertibu burada en çok sıkredilen yani en çok meşhur olan nedir? Hecarfların öyle zikredilmesidir. Tamam mı? "Umel hazil kısmı bu kısımda neler vardır?" mesela el muad el maaci'imü 3'lü hafız Taberani. Hafız Taberani'nin 3 muad'ı vardır dediğimiz gibi. Birincisine değildir. Maaci'im mucem değil müzlettir. Bunu bilebiliriz. Evet. Şimdi geldik bir başkasına. Van ecza. Ve ye cem'u juz'un. Cemmi teksir nedir? Ecza gelir. O bir kitaptır, içinde rivayet edilen bir adamdan. alınan hadisleri sadece bir kişiden aldın, o hadisleri zikrettin, bir kitap oluşturdun. Buna cüz denir. Tamam? Sevâun ken zâlike r tabakat Mesela Enes bin Malik'in hadislerini aldın, sadece onları zikrettin, buna cüz deniyor. Veya Ebû Bekir, veya Ayşe. Mesela Müsned Ayşe diyoruz, değil mi? Buna cüz denir. Türkçe'ye tercüme edildi ha, sadece Hazreti rivayetleri. Bunları hazırlamak oldukça kolaydır çünkü müsnetler cüzlerin kaynaklarıdır. Müsnüetler cüzdelerin kaynaklıdır. Evet. Ke cüz'i hadis Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anhu ve cüz'i hadis Malik radıyallahu anhu ve kıs ala zalik. Bunun gibi Enes bin Mali'in ve Ebu Bekri'in hadislerinin alındığı şeye cüz denmiştir. Önemli bir nokta çiziyoruz altını. Ve kat yutlikunel cüz'e ala kitabin cüm'at fiha ahadisu havle mevdu'in vahidin. Bir konuda sadece bir konuda Ele alınan kitaplara da cüz denilmiştir. Mesela Melahim ve fiten Babında zikredilen hadisleri bir kitapta toplam toplanmışım. Sen o kitaba ne dedesin? Cüz ismini verebilirsin. İşte biraz önce söylediğimiz edep babı ile ilgili hadisleri toplarsın. Nedir? Ona cüz diyebilirsin. Evet. Bu da bitti. Bir başka tasnif çizdi. Wal Wal Mustaqraju. Mustaqun min isminel istiqrajı. Nedir ismi? Mef'ulün cem'isidir. Tamam? Evet. O uh, uh, en ya'madel muhaddis ila kitabin. Muhaddis bir kitaba el alır. Bak burada muhaddis yeni yeni hadisler bulma maksadıdır. Bir kitaba el alır. Min kutubil hadisi. Hadis kitabından birini el aldı. Mesela sahih buha, buha buhari. İmam Buhari'nin sahih'ini aldı. Mesela, evet. 11'inde mesela demiş. Fe yukharrıcu ahadithehu bi asanidihi li Onun hadislerini kendi bulduğu senetler zikretti. Aynı hadisi başka bir senetle zikretti. Min ghayri tariqi sahibi'l kitap kitap sahibinin getirdiği tarikla değil, kendi tarikla zikretti. İşte buna müstakreç deniyor. Fejtimu ma'hu fi şeyhi Şimdi Bukhari hadisi aldı rivayet etmeye başladı. Resulullah'tan sahabe duydu. Sahabeden tabi'in duydu. Tabi'inden tabi'in tabi duydu. Ondan sonra da Bukhari'nin şeyhi duydu. Sonra buhari Bukhari onu aldı. Kimden aldı? Şeyhinden. Şeyh. Tamam mı? Şimdi müstahil sahibi aynı hadsa alıyor. Ama İmam Bukhari'nin şöyle söyleyelim İmam Bukhari aslında örneklerini getirsek bunların olurdu ama o belki ileriki derslerde İmam Bukhari örnek veriyorum Ebu Hureyre'den rivayet etti müstakreş sahibi aynı hadise Enes Malik'ten rivayet eder Ebu Hureyden duyan kimdir işte tabiinden Said İbni Müseyyep'tir müstakreş sahibi bunu Abdullah İbni Mübarek'ten rivayet eder Enes Malik'ten o duymuştur ve nerede buluşur Bukhari'nin şekhinde buluşturur ikisini Allah neyin, ne kadar zor bir şey Tamam mı? Burada buluşturur. İşte buna müstahil denmiştir. Tabi bunlar üzerinde uzun uzun duracağımız konulardır. Hadis-i dalında durmamız gereken işlerken duracağız. Bunların şartları vardır. Mesela Şeyhül İslam İbni Hacer. Vefat kaç? Niye bana soruyorsun? Ben sana soruyorum. Bunları ezberleyeceksin. Ne kadar hadisçi var hepsinin vefatını ezberleyeceksin. 852 ve şartı en la yuslu ila şeyhin hatta yafqida sanadan bak ne yapmayacak? Tamam mı? Müstahrizin şartı şudur. Bukhari kendi şeyhinde buluş buluştu ya. Bir önceki şeyhte buluşturmayacaksın. Tamam mı? Mesela sen Buhari'sin. Senin şeyhin kim olsun bizden Recep Usta olsun. Tamam mı? Ben halen Recep Usta'nın da şeyhi bizim Cemal Usta olsun. Örnek verelim. Tamam mı? Ha. ben hadise aldım sen Bukhariydin kimden aldın Ebu Hureyre'den ben Enes bin Malik'ten aldım ondan sonra sen Ebu Hureyre'den Said bin Müseyyep kanalıyla aldın ben de Abdullah bin Mübarak kanalıyla aldım daha sonra senin şeyhinin şeyhine geldi ha. ben ondan almayacağım işte Aynı Recep Usta'dan alacağım senin şeyhinden alacağım Tamam. daha yakın bir şeyh varken daha uzak bir şeyhe gitmeyeceksin oldu mu? Ha. İlla li'udhrin min uluvvin ev ziyadetin mühimmetin ancak şu olabilir. Şimdi ben hadisi senin şeyhinden alabilmek için isnat uzamaya başladıysa tabi isnat uzamaya başladıysa bir önceki şeyhden alabilir. Ya da mühim bir ziyade varsa Anladın mı? Mühim bir ziyade varsa hadisin hükmünü değiştirecek, hadisin manasına açıklık getirecek mühim bir ziyade varsa tabi bu şartlar daha çoktur. Sekiz, dokuz tane daha şart vardır. Bu şartları ne yapacağız? Yeri gelince öğreneceğiz. Müstahirci de öğrendik mi? Evet. O bini ki kitab-ül müstahirac ala sahil Bukhari lil İsmaili velil burqani İsmaili ve Burqani'nin müstahiracları vardır Bukhari'nin üzerine. Mustahraci A sahhel Müslü <gülüyor> ile E Ali Av Elisyi Tamam bunun da bir musta vardır Bir de Bukhari ve Müslümlere müstareşleri vardır ve genelde müareş çalışmaları Bukarı Müsümüz Han Bukhari ve Müslüm ayrı Müslüman ayrı Bukhari Müslüme ayrı, Müslüm ayrı, ayrı Mustareş çalışmaları vardır ve özellikle buur Bu da bitti müstedrekat <gülüyor> bizim en çok bildiğimiz hadis testiffatlarında bir tanesi de nereden biliyoruz yok onu nereden müstedrek kitabının özelliğini sen biliyor musun? Neye göre derlenmiş müstedrek? Neye göre tasdik edilmiş? Şartlarıyla şartlarıyla. Bunu nerede öğrendin sen? Bilgiyi neden öğrenin? İnneva kardeşlerini okurken. Lakin ne bildirir? İstidrak bildirir dedik. Tamam. İstidrak ne demek? Bir vehmi kaldırmak. İşte bundan dolayı hakim müstedrek hazırlanmış. Siz sayı hadisleriniz sadece Bukhari'de ve Müsnette, Müslim'de olduğunu zannetmeyin. Onların şartlarına uygun hadisler de var demiş ve oluşturmuştur diye te avamildi. ne yaptık? Söylemiştik evet. Ova kitabun müsteddirekleri bir kitaptır. iken istidrak edilmiştir. İstidrak zaten manası budur. Zeydun alimun lakinnu fa dersin Zeyd alimdir. Karşıdaki muhatap ne anlar? Ha, alimse bu o zaman takva sahibidir. Karşıdaki muhatabın zihninde yanlış anlaşılma olacağını düşünürsün onu istidrak edersin dersin ki ama o fasıktır dersin. İşte müstedrekin manası zannetmeyin sahih hadis sadece Bukhari ve, daha doğrusu Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun hadisler sadece bunlardan ibaret değil başka hadisler de vardır demektir. Tamam. Ma'fate min ahar ala şeriatih. O diğer kitabın şartlarına uygun hadisleri onlarda olmayan hadisleri almaktır. Bir hadis bulacaksın, bu hadis Bukhari'nin şartlarına göre uygunsa sen bu hadisi kitabına alacaksın. İkinci hadisi bulacaksın, Bukhari'nin şartlarına uygun. Üçüncü hadisi bulacaksın, Bukhari'nin şartlarına uygun. Ama Bukhari'de yer almayan hadisler bir kitap oluşturduğun zaman buna ne denir? Müstedrek denir. En meşhur müstedrek bunlar tercüme edildi. Müstedrek'il hakim Ebi Abdullah el-Naysaburi ala sahih hain. Sadece sahihine üzerine müstedrek değildir Bazen demiştir ki Buhar ve Müslümün şartlarına göre sahihtir. Bazen demiştir ki Müslüm'ün şartlarına göre sahihtir. Bazen demiştir ki Efendim? Sadece Buhar'a desin Müslüm'e de alabilirsin. Olmaz. Olmaz, olmaz. olmaz olmaz. Mı? Tamam mı? Yok. Buhar, Müslüm'ün şartları bazı şartları daha sık olduğu için kimilerin Müslüm'ü daha sayı kabul etmişlerdir. Tamam mı? Tabii buna çok itiraz getirilmiştir. Mesela. Ee, faslı bir alim müstedirekte hiç Bukhari ve Müslümin şartlarına uygun hadis yok demiştir. Zehebi yarısı buhar ve Müslümin şartlarına uygundur demiş. Dörtte biri Bukhari Müslümin şartlarına uygun değil ama sahihtir demiş. Dörtte biri de Bukhari Müslümin şartlarına uygun olmadığı gibi de değil zayıftır demiş. Hatta mevzu hadisler olduğu bile söylenmiş. İbni Hacer tabi hafız yani son nokta hep kim koyar? i̇bn Hacer koyar tamam mı? Unutma. Hadis ilminde hep son noktayı. Diyor ki bu tekrar gözden geçirmeye başladı diyor. Kitabın sonunu yani son bablarını yaşlılığında yaptı. Tekrar gözden geçirmeye çalıştı diyor. ikinci cilt altı cüzden oluşuyor diyor. ikinci cüze kadar geldi diyor. İkinci cüze kadar rivayet ettiği hadislerin tamamı veya çoğunluğu bu ve Müslüm'ün şartına göre uygun diyor. Ben bu kitabı okurken bir nüshasını diyor. İkinci cüzün sonunda şunu gördüm diyor. Hakimin imlası burada bitti. Demek ki orada vefat etti. Ondan sonra talebeleri hafız yoluyla rivayet ettiler. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor diyor. Müstahilç hakkında da İmam Zehebi'nin bir sözünü aklıma gelen sözünü söyleyeyim ben sana. İmam Zehebi diyor ki ben İsmaili'nin müstahilicini ezberlemeye yani hafız etmeye başladım sonra gördüm gidiyor. Öncekilerin hafızına ulaşamamış sonrakiler. Yani istihraç yapmaya çalışmıyor ama becerememişler. O yüzden zannedersem ezberlememiş. Tamam mı? Evet. Bu da bitti. Musannefleri saymadı değil mi? Allah Allah. Niye yok musannefler? musannefler, dedin. musannefler. Bir de musannefler vardır. Biz onu da sayalım. Musannefler sıhhat bakımından değil de tertip bakımından camilerin altı sünellerin üstüdür. Camilerdeki gibi bütün konular yoktur. Sünellerdeki gibi de sadece fıkıh bablarından oluşmamıştır. Oldu mu? Ee, Peki ne vardır? Camilerdeki gibi fiten babı, tefsir babı şeklinde fıkha delalet etmeyen bablar olduğu gibi fıkıh bablarının tamamı da vardır. Bundan dolayı fıkıh bablarının tamamını barındırması açısından Sünenler. sünenlerin büyüsüdür. Camilerin ele aldığı konuların tamamını barındırmaması açısından da camilerin altıdır. Bir de musanneflerde sadece ama sadece hadis olmaz... Sahabet ve tabiin kavrı olur. Bundan dolayı sahabe ve tabi'nin mezhebini öğrenmek isteyenler için tek kaynak musanneflerdir. Musanneflerin en meşru Abdurrezzak bin Hemma Onun musannefidir. Niçin yazmıştır bunu? Hocası Ma'mer bin Raşid'in musannefini tamamlamak için yazmıştır. Zaten son ciltten az bir kısmı Ma'mer bin Raşid'in musannefidir. Oldu mu? Daha sonraki en meşhur musannefreden biri de İbli Ebi Şeben'in musannefidir. Bu her ikisi de Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Ben Konya'da arkadaşlara bunu mutlaka alın dedim. Çok da ucuza aldım. Aldığım gibi de sattım hangi yılda? Te on yıl önce falan. Millet aldıktan sonra ben aklım, öfke duydu. Niye? Şimdi açıyorsun ya. Namazda Fatiha vacip olur diyenler, vacip değil diyenler. Tamam <gülüyor> mı? iki bab var. Ya diyor onu da söyle onu da söyle. Ben hangisini kabul edeceğim? Ya sahabenin kavlini öğreniyor. Ben satarken de şunu söyledim. Para da almadan sattım. Yani kazanmadan sattım. Satarken de ben şunu söyledim onlara. Dedim ki fikri ayrılıklara bakmayın. Hangisiyle amel ederseniz dedim. Neyle amel etmiş olacaksınız? Sahabe kavli ve kavliyle. Bir konuyu gelip Murat Gezenlere sormanızın anlamı yok. Hocam şu abdesti bozar mı? Git nefe? bak. Abdurrezzak ve İbn-i Ebi, Şe İbn Ebi Şevi. İbn-i Ebi şey satmıştım o zaman için. Abdurrezzak daha yoktu. Orada İbn Abbas böyle dedi de ona o sahabe oydu. Tamam ben oymaktan daha aptaldır demiştim. Oldu mu? Oldu. vel etrafı bir başkasında nedir? Bir başka kitapçığımızda atrafu'l-kutubun et, bir kitaptır. Yok Ne diyor? Bir Şimdi e, hadisin tamamını ele almaz. Sadece Konya mesela Ebû Hureyre'den gelen bir rivayette bir sahabe geliyor Ya Resulullah inna fil bahri Ya Resulallah, biz denizde gidiyoruz diyor ve al min ma' biz çok az bir su fein atın, fein, fein, ee, biz onu feyn tavadda'na atışna, biz onunla Allah Allah unutmuş muyuz yoksa çok değişik bir ifade vardı. Biraz ona bakalım inşallah. Fe'in ne atışına. Biz bununla abdest alırsak su sars. Efe natavaddou bi ma'il bahri. da ben yazayım tamam mı? Böyle bir ifadesi var. Eee galen Nebi sallallahu aleyhi ve tahuru ma'uhu ve el hilu ma'atuhu diyor. Şimdi bu lugu'l meram'a baktığın zaman hadisin sadece bu kısmı vardır. Baş yoktur. Efe natavaddou minha ondan yani min ma'il bahri deniz suyundan abdest alabilir miyiz? Resulullah ve onun suyu temiz ölüsü helaldir diyor. Müellif kitabına sadece bunu almış. Konuyla ilgili kısmı. işte eşte bunlara ne deniyor? Yani bu tip hadislerde bu tip hadislerin toplandığı kitaplarda etrafta deniyor imma ala sebilil istiab veya ala cihetet taqyidi bi kutubin khalsa ki atraf ve atraf-ı kutub ve gayri yani bazı kusurlu gördüğü sebeplerden dolayı hadisin bir kısmını almamış ya da bir kitabın hadislerini ne yapın? bir kitapta geçen hadislerin sadece belli bölümlerini kaydetmiş. Bunlara da ne deniyor? Etraf deniyor. Tamam? Altında da ne demiş? Huzur mukaddime mukaddeme tuhfatil ahfazi Tuhfatul ahfaziye bakın demiş. Var mı söyleyeceğimiz? Benim aklıma gelen şimdilik bu kadar daha bu konuyla ilgili aslında çok söylenecek var. Biz dediğimiz gibi hadis edebiyatına ayrı bir, müstakil bir konu olarak ayrıca işleyeceğiz. Velhamdülillah Rabbil